Ama kendisine dokunan bir sıkıntıdan sonra ona bir nimet tattırırsak mutlaka kötülükler benden gitti diyecektir. Çünkü o şımarık ve böbürlenen biridir.